230 numaralı konu Ebuzer'in İslam'ını ilan ederken gösterdiği cesaret ve bu uğurda çektiği eziyetler. Evet Ebuzer şöyle anlatıyor. Resulullah ile beraber Mekke'de kaldım. Bana İslam'ı öğretti ve Kur'an'dan bir şeyler okudum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü isterim ki dinimi açıklayayım. Hazreti Peygamber korkarım ki sen öldürüleceksin dedi. Ben kesinlikle bunu yapmam gerekiyor. Öldürülsem bile dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana bir şey söylemedi. Sus Mescide geldim. Kureyşliler halkalar halinde oturmuş konuşmaktaydılar, dedim ki, ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed de Allah'ın Resulüdür, bunun üzerine halkalar dağıldı ve bana hücum ettiler, ben kanlar içinde kalıncaya kadar beni bırakmadılar, onlar benim öldüğümü zannettiler, ayıldıktan sonra Resulullah'a geldim, Hz. Peygamber Halim'i görünce, dinini ishar etme diye seni uyarmadım mı, buyurdu, ben de, ey Allah'ın Resulü, bu benim için bir ihtiyaçtı, ben onu yerine getirdim dedim, Resulullah ile beraber kaldım, sonra Hazreti Peygamber bana, kavmine dön, ortaya çıktığım senin kulağına geldiği zaman bana gel, dedi.